Ya men ajabte dua Nuhin ve fi fulkikel meşhuni ya men ahalennar haule khalilihi tavhan ve rayk Evet Adem. Evet. Şimdi geçerim Adem. her gün biraz daha Akşam namazını biraz geçtirdim. Tam namazda durdum. Vaktim yapsaydım. Saat çekirde yazdım. Öyle bir durumda ne yapalım? Namazda <gülüyor> durdum. Evet, asıl olan <gülüyor> vaktinde kılınan namazdır. Peygamber <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam ashabına abenlerin en güzeli nedir diye sorulduğunda vaktinde kılınan namaz olduğunu haber vermiştir. Eğer bir Müslüman şartları zorlaşmış ve unutmuş veya dalmış da vaktiye vaktin çıkmasına yakın kılmışsa da hatta bir rekata yani yetişebilecek kadar vaktin bile varsa hadiste gelir ne yaparsın kılarsın ama inşallah bir daha böyle hata yapmamaya çalış. Zor durumda kalmış, unutmuşsan da o vakitte de kılmakta bir sakınca yoktur. Çünkü son vakti ezan okununcaya kadardır. Tamam mı inşallah? Yani eğer ezandan önce kılmışsan gerek yok. Ezandan sonra ise kaza edeceksin. O zaman kaza edeceksin. Vakit çıkmış demek ki onu kaza edeceksin. Unutma. Evet başka sorumuz. <gülüyor> Ben bir